2. Bölüm Helal, Haram ve Mekruhlarda Ölçüler Helal besbellidir. Teklifi hükümler ve mükellef olmak, meşruat kısmında anlatılırken, haram, mekruh ve bazı müfsitlerde gayri meşru olarak tarif edilmişti. Burada maksadımız, Meşru, eşit, helal, gayr-ı meşru, eşit, haram arasında olan mekruhlar hususunda ölçüleri tayin etmektir. Her Müslüman başlamış olduğu işinin meşru yani helal, gayr-ı meşru yani haram yahut ikisinin arasında olan şüphelilerden olup olmadığını bilmelidir. Ölçülerden yahut kıssadan hisse almakla imkan yolu açılır. Asıl itibarıyla dini hükümler yahut teklifi hükümler helal, haram ve şüphelilerden ibarettir. Müctehitlerin ihtilafları bu hususta olmuşsa da asıl da alimlere göre şüpheli yoktur. Haramı haram Helali helal inanmak ve haramdan sakınmak da farzlardandır. Her farzı terk etmek haramdır. Bazı fıkıh kitaplarında bu konu, hazır ve ibaha başlığı altında beyan edilmiştir. Hazır, kullanılması şer'an memnu olan, mübah, kullanılması şer'an memnu olmayan şeylerdir. Bazı kitaplarda istihsan başlığı altında bu konu beyan edilmiştir. İstihsan, akıl ve şer'i şerifin güzel görmüş olduğu meseleler demektir. Her mümin yemekte, içmekte, bakmakta, giyim ve kuşamda, hasılı günlük hayatında kendisine neyin haram olduğunu bilmelidir ki rahatlıkla ondan sakınmış olabilsin tabii ki bunun itikadi meselelere dahil olması gerekir. Gençlerimizin kısmı azamisi, helal ve haramı bilmedikleri için burada en mühimlerini beyan etmek mecburiyetinde kaldık. İmam Muhammed'in nezdinde, tahrimi her mekruh haram gibidir. Özellikle hazır ve ibaha konusunda, İmameynin nezdinde ise, tahrimen mekruh, harama yakın olan şeylerdir. Tenzihi mekruh, helale yakın olan şeylerdir. Çünkü farzın mukabili haram olduğu gibi, vacibin mukabili de tahrimen mekruhtur. Yemek, içmek ve giymekte hükümler, bazen bir şeyde toplanır, bazen birbirinden farklı olur. Yani zıt şeylerde bulunur. Mesela yaşayabilecek kadar yemek ve içmek, soğuğu sıcağı def etmek için giyinmek farz olur. Bununla her insan nefsini helak olmaktan korur. Aynı zamanda namazı, orucu ikame etmek için de yemek, içmek ve giyinmek farz olur. Nafile ibadetleri yapmak, Şer'i ilimleri öğrenmek maksadıyla yemek ve içmek mendup olur. İhtiyaçtan az fazla yemek, içmek ve giyinmek mekruh olur. Bunların kendisine zarar verebilecek miktarda olması halinde haram olur. Binaen aleyh, kişinin kendini aç bırakması, riyazetlere girerek yemek ve içmekten kısması, şuuru bozacak tehlikesine girdi mi haram olur. Ortalama hayatı idame etmek için bunları yapmak mübahtır. Bunlarda israf haram olduğu gibi kısmak da haramdır. Mesela lüzumsuz yere bütçe müsait olmayacak kadar çeşitli yeme içme, giyim kuşama dalma haram olduğu gibi büsbütün kısmak da haram olur. Bu hususta temel ölçü Müslim, Bukhari, ve tahavinin tahriş ettikleri Numan bin Beşir'den gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şu hadisi şeriftir. İnnel halale beyin, ve innel harame beyin, ve beynahuma umurun muştebihatun, la ya'lemuhunne kethirun minennâsi, femenitteqa şubuhâti, feqad istabra'a li dinihi ve irdihi, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمار يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا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 Ayrıca bu hadisi şerifte tasvir, istiare, teşbih vardır. Gerçekte helal besbellidir. Helal, temiz, hoş ve Allah Teala'nın da hoşnut olduğu şeylerdir. Bu şeyler şeriatın tarif ettiği üzere kişinin mülkü ise helaldir. Buna tayyip de denilir. Şüphesiz şer'i şerif bunu beyan etmiştir. Helal besbellidir demenin manası şeriatte delilleri tespit edilmiş yahutta serbest bırakılmış şahsın mülkiyetine geçirilmiş demektir. Böylece gerçekte haram besbellidir. Bu takdirde haram yekin üzerinde kendisinin mülküne geçirilmeyen şeylerdir ki her Müslüman'a nazaran haramın delilleri açık olduğu için o da açık ve zahirdir. Ancak helal ile haram arasında şüpheliler vardır. Aralarında bir cihetle harama, bir cihetle helale hüküm olarak benzeyen işler vardır. Bunun manası da bir cihetle helale bir cihetle harama benzeyişidir. Ki bu benzeyişten dolayı delilinde şüphe edilir. Mesela kendi evinde bir hurma yahut bilmediği bir kap bulur. Hurma veya bu kabın kendisinin olup olmadığında şüpheye düşer. Buna benzeyen denildiği gibi şüpheliler de denilir. İşte takvanın üstünlüğü bundan sakınmaktır. Ki ıstılahan bu sakınmaya vera' denilir. Vera' yani şüphelilerden sakınmaktan ibaret üstün takva bazen vacip olur. Evinde bulduğu kabın kendisinin malı olduğunu yekinen bilinceye kadar onda tasarruf etmemek gibi. Bazen müstehap olur. Malının çoğu haram olan kimseyle alışveriş yapmamak gibi. Bazen mekruh olur. Helalden verilen hediyeden yahut dini ruhsatlardan sakınmak gibi.